أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأخاذه وأسواح أجمعه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من امري فهم فهمت اني الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسل وغالك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يردك بكماله بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار التي نعين وإن الحجار التي نجحين يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفسي شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم وظلنا رسوله النبي الهاشم اليسرين يا الراحمين Riyâb al ve'l-İfrâh, üzere neded ve inayet eyle, vutuf ve hidayet eyle, ve'l-Husatü Subhâniyen'i üzere yani yâr eyle, nefsin ve şeytanın şerhinden üzere masumdan mahkûz eyle, ibadeti saâta üzere muvaffat eyle, ve ibadeti saâtı ihlas-ı asem bir ifayeden muvaffat eyle, İlhamet'i cennet ve cemalullah şeref ile şeref yâz eyle. Bizleri burada ve orada perişan etme. Kul'u -So, huzuruna al, izzetun aziz ile. Amin, a.f. a.f. a.m. Hürmet'i Seyyid-i Musalîm, Elhamdülillâhi râdbilâlim. Selam mükemmenler. Bayram ve emsali günler, insan kendi iradesiyle bunu idrak edemese bile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 vesile arar o gün, rahatını kendisine terk ettirmek için. Bunlar bizim bilemediğimiz sayıklarla, müminler olarak Allah huzuruna itilişimizin, Mevla'nın huzuruna getirmişimizin ifadesidir. Bu itiş ve bu getirilişi Cenab-ı Hak hayatın dair günlerinde, dair işlerimizde de devam ettirsin inşallah. Bir güne veya bir haftaya, bir aya, mahsus olmak üzere aziz ettiği bu cemaati, azizi i Cebbar olan Hazret Allah, nasıl kendisi ezeli ve ebedi azizdir, bu cemaati da yaşadığı müddetçe aziz eyledin. Kendisine intisapla, Habibine iktida ile, Kur'an'ın emirlerine infiyatla. Biz, Dehr'in hadiselerinden ciğeri yalmış, kalbi parçalanmış,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 İstiyat bela sahibine perişaniyet vermesin, imkan bahşetsin, doğruyu da konuşmaya muvaffak olsın. Bu müvazeneyle rahat çalışayım. Cenab-ı Hak da evvela ihlaf da dinlemeye, ihlaf da konuşmaya muvaffak olacağı bu temaatı istifareye muvaffak olsın inşaallahu ta'l-u ta'l-u ta'l-u ta'l-u tal ancak Allah'a karşı olan saygıyla gelişir. Biz müminler olarak Allah'a imanın verdiği mehabet ve mesafetle da, Taala tamamı olmasa bile kafalarımızda o fazilet isimden vardır. Allah'a rica edelim, bu fazilet ismini içmal buyursun. Lütfetli lütuflar içman buyursun. Fermanı semedansıyla ifade ediyoruz. O size bütün nimetleri verdi ve tas tamam verdi zahir batın hiç eksik bırakmadan verdi diyor. Zahiri bütün nimetleriyle bizi verdi eden o sultan-ı Layezal, batınımıza, batının nimetleriyle de imdadımıza koşsun, bizi perverde etsin. Bizi iman ve Kur'an'dan tam nasip alanlardan, iman ve Kur'an enbarından tam nasip alanlardan eylesin inşallah. Allah korkusunun menbaı, insanların derecesine göre Allah'ın azameti, Allah'ın Allah olması celle celaluhu olması tabiri ince hesaplarla zat-ı bari hakkında kullanılması caiz olmata bile beşer olarak kelimet sırlığından ötürü zat-ı celleali hakkında kullandığım bazı tabirlerden dersin bidayetinde yine ona söylüyorum. Olma, bulma, bulunma, bulunmak tabirleri onu ifade etmez.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 fakat içinde bir derdi, bir üzüntüsü de yoktur. Öyle kincelerde vardır ki, gecelerinin zülüfleri onların gözyaşlarıyla mütemadiyen ıskanmaktı ama bunu dahi mabudu i mutlaklarına karşı az görmektedirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kalbi daima burtuk ve yüzünde daima bir teessür ve tahassürün çizgileri vardır. Mütemadiyen derin bir kalbi inkisarı onun yüzünde okumak mümkün idi. Bununla beraber o diyordu ki, Ma عَرَتْنَاكَ Hakka مَعْرِفَتِكَ ya maruf. Ey bilinen seni hakk ile bilemedik! Ma عَبَدْنَاكَ حَقَّ اِبَادَتِكَ ya ma'bud. Ey mabud Sana hak ile kulluk yapamadık! Ey mescud! Sana hak ile secde edemedik! Ey merkû ileyh! Sana hakk ile rükû edemedik! Ey dergahında her şeyi halleten Allah senin huzuruna hakk ile gelemedik diyordu.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 Ma'adeti mukaddes dahi bu vaziyeti idrak edemeyen, ruh perişaniyeti içinde bulunan 20. asrın perişan Müslümanlarını Allah lütfeti ve lütuflarını itmam etmek suretiyle bu girdaptan helat etsin. Kederi üzerimizden alsın, bize hak ve hakikatin yüzünü ayan devam göstersin. İnşallahü Teala. Hak dostu korkunun büyüklüğü, azametine göre vefat edeceği zaman ben vefat ettikten sonra beni yatın ve külü mütağurun diyor. İslamiyet'te böyle bir şey yoktur, kimse öldükten sonra yatılmaz, bunu hindüler yapar. Ama mümin Allah'a karşı derin saygısı ve şiddetli korkusu karşısında öylesine hissiyatıyla kamçılanmış ki, sağlam vücuduyla Allah'ın huzuruna gitme niyetinde değildir. Allah'ın huzuruna o vaziyette gider.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 öylece kurbu huzuruna tevcih buyurdu bizleri, Vaci Gülücüt ve Tekaddes Hazretleri dünyada çektirdiği şeylerle Haydi burada affettin desin, affınamaklar eylesin inşaAllah-u Teala. Orada bizi seyyiatımız ve günahlarımıza muhafaza buyurmasın. burada da günahlarımızın cezasını çektirmesin. Fakat muhakkak adaletinin iktizatlı bir yerde bunları çekmek icap ediyorsa, biz keremine ve rahmetine sığınarak diyoruz ki Allah'ım burada çektir de yevme çüple sevairde bize getirme. Şefaatçi yok mu diye bastırma. Orada yüz kere, yere sürdürme burada sürdür, burada teclis ettir, burada gurur ve emanetimizi kır, burada kapına tevcih buyur, burada bulunduğumuzu hatırlattır, burada kendi kapına giden yolu bize göster, boynumuzdaki tasmaları hatırlattır da, senin Mevla ve Allah olduğunu hatırlayalım. açımızda ve huzuruna gelelim. Böyle diyelim ve bu anlayış ve şuur içinde Mevla-i Müteala edelim. Muhterem Müslümanlar,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 Allah Resulü hakkında Kur'an'ın sermanı semedanisiyle Allah'ın kelamı olarak mâ te ve mâ günahlarını affettiğini ifade ettiği halde Allah Resulü durmadan Allah'a mütevessif ağlıyordu. Durmadan kalbinde burkuntular birbirini takip ediyordu. Durmadan hissi etiklik eziklik içinde yüzünü yerlere sürüyor ve gözlerinden akıttığı cennet çeşmelerinden daha aziz gözyaşlarıyla seccadetini yıkıyordu. Onu böylesine dilgir ve tilhun eden neydi?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 Kendisine ait olan şeylerin altında ezilmekle bitmiyordu ki Allah Resulü aynı zamanda bütün ümmetinin mesuliyetini de omuzunda taşıyordu. Bir yerde ümmetinden birinin gönlünden yukarıya doğru tesbih fadatı gibi Allah nezdinde tesbih kadar kabul edilen bir inilti duyduğu zaman o oh, maziyetten o günahtan o şeytandan o sesini işittiği zaman bunlara da ortasında tutunmak o da o oh, diyordu masiyetten of diyordu, günahdan of diyordu, namaz kılmayan evlat ve affattan diyordu, bağlı olmayan ümmetten of diyordu, of diyordu. Bugün de senin yaptığın her şey, mübarek ruhu gibi tersemiz olan yeşil kubbenin altında, yeryüzünün en azim Allah'ın en kerim varlığı, Hz. Muhammed'in siletinde birbirini takip eden mevceler halinde oflar meydana getirmektedir. Evet Cibril Emin Resulullah sallallahu aleyhi ve huzuruna geldi. Rengi kaçmıştı Cibril'in. Temessül ederdi Fatiha suretinde gelirdi. Bazen başka bir sahabe suresinde gelirdi. Bazen kendi hava ve keyfiyeti içinde temessül ederdi. Renginin kaçmış olmasını, benzinin solmuş olmasını, içindeki tesrün yüz haklarında belirmiş olmasını sorunca Allah celle celaluhu cehennemi alevlen fermanını etti.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 günlerini zehir etti. Mahzun peygamber yudum yudum ümmetin ıstırabını yudumluyordu. Biz hayatın zevk ve sefasını yaşaya duralım. Hayatın zevk ve sefasına inhimak ede duralım. Allah Resulü'nün hayatını kurcaladığınız, teşbih masasına yatırıp didik didik ettiğiniz zaman o hayatın her zerresinde ümmeti için birer teriyatın gizli olduğunu göreceksiniz. Onun hayatının manevi tarafını kurcalayabilseniz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 Kim ne derse desin vefatı mevzuunda, ben de şöyle diyeyim, eğer yanlışsa Allah beni affetsin. Bizim kalbi hayatımızın ölüşü İslam adına işlediğimiz cinayetler neticesindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şufane âlemden bakı âleme göç etmesi, dünya odasından ahiret odasına irtihar ve intikal etmesi, onun kalbinde ümmetinin ıstırapları adına meydana gelen yaraların tahammül edilmez gelmesiydi.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 Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım, büyük adama hak bir sözdür. Milletimi felaket ve helaketle görürsem cennet bile beni dilgir eder, bilhun eder, büyük adamlara hak sözdür. Vücudumu büyüt, büyüt de cehennemi doldurayım, daha benden gayrısı soruya girmesin deme büyük adamlara hak şeydir. Bu Hz. Muhammed manzumesinde saadet aslında, bu akla kadar, felaket aslına kadar söylene gelen büyük insanların sözleridir. Rabbî Kerim'imizden rica edelim, rahmetine itica edelim. Canı dudağına gelmiş bu felaket aslında, bu felaket asrının bir kenarını saadet asrı yaparak o asırla, o saadet asıyla, bu saadet asrını birleştirsin ve canı dudağına gelmişlerin imdadına kuruşsun. Evet şu noktadan buraya da girdik. Her rüzet ona başvuruyordu, herkes onun kalbinde yara açıyordu, herkesin ıstırabı onu mustarip ediyordu, Kur'an ifade ediyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولٍ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابَ الرَّح۪يمًا Eğer onlar zulmeder de sonra istiğfar ederlerse, zulümlerini idrak eder Allah'a telatür ederlerse, sonra Peygamber de onların günahlarını yarlıklar, affederse, onlar Allah'ı tevvâb ve rahim olarak bulurlar. Ama acaba Resûl-i Vesselam'ın huzuruna çıkacak halimiz var mı? Acaba Rasûl-i Vesselam'ın huzuruna çıkıp da bizi affet diyecek halimiz var mı? Herkes kendi nefsine desin, söyleyen kendi nefsi hesabına söylemiş, ben de nefsim adına diyeyim şu noktayla alakalı aklıma gelen şeyi, havayı nefsime uyup pek çok günah ettim, huzura hangi yüzde varayım ya Rasûlallah, bu kafir nefselinden bu bir dili bir çareyi kurtar, yeter fıskı bu usandım ya Rasûlallah, bu tatmalı boynumla huzuruna gelip görenler hep beni divan etansın yaratıyor Allah. Ama o halde, o anlayış, o şuur içinde, huzuruna gitme havadını, ve keyfiyetini de kaybetmiş bir cemaat için söylenmiş sözler değil. Sadece söyleyene ruhun şad olsun beyler demekle ittifa edeceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Zaten bu bayramda Cenab-ı Hakk'ın tevfikine istinad ederek, söyleyeceğimiz, düşüneceğimiz her şeyle, manevi bir tövbe, manevi bir nedamet ve günahlara istiğfar yapabilirsek bizim için kâr olan budur. Bugün bir marifet dersi beklemeyin, ilim namına bir şey söyleyeceğimi unmayın. Sadece kalplerde günahlarımıza karşı bir nedamet hissi belirirse, Kur'an-ı Kerim'e dönme, dönemlerle omuz omuza verme, onu anlamı aşkı ve şevki içinde bulunanlara müzahir olma,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 nice başlar yarma maksadına matuf olmak üzere veya nice başlar yarmaya rağmen biz yine bu sözleri söylemeye devam ediyoruz. Allah yardımımız başlarına götürüldü bizleri affeylesin inşallah. Mü'min için en büyük felaket, mü'min için en büyük şenahet, mü'min için en büyük denahet, Allah camiye gelmiş gelmekle izzet kazanmış mü'minleri bu evsafı adi eden, mukaddes, münezzeh ve müberra buyursun, bu O'nun elindedir. Size daha evvelki bir dertte etmiştim, Hz. Ömer radıyallahu an Cennet-i Firdevs'i anlattığı zaman oraya nebiler girecek deyip Resul i e, ''Hani anneke ey Allah'ın Resûlü'' diyor. Sonra sıddıklar girecek dediği zaman da ''Hani anneke ya Abâ Bekir'' diyor. Sonra şehitler girecek dedikten sonra nefsine dönüyor ve şöyle diyor ''Ennâneke ya, nerede ya Ömer hadihi şahadet'' Nerede şahadet nerede sen ya Ömer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 saf saf ki, niye sahabinin arkasında bize bir yer vermesin ki, niye o devri sahabiyle güldürdüğü gibi ağlayan devrimisi de bizlerle güldürmesin ki? Belki biz günahkarların buna liyakatı yoktur ama fakat hiç günah atmamış, tertemiz bir nesil vardır. Çiçeği burnunda delikanlılar vardır, en alımlı, en çalınlı zamanında Allah'a teveccüh edenler vardır, en var-ı Kur'aniye'ye teveccüh edenler vardır. Vakıa başkasının hakkı ve hürmeti için dua etmeyi mahzurlu görürler ama Allah beni mazur görsün, diyeyim onların hakkına ve hürmetine bizi de güldürsün Allah, onları da güldürsün inşallah u İşte biz böylesine galalet ve küfrün ağrından bıkmış, yırmış, yıkılmış olarak çok korkuyor ve titriyoruz. Bizim için en büyük tehlikenin günahlar ve mafiyetler neticesinde galalete ve küfre saplanma olduğundan çok korkuyoruz.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 Resulullah'ın peygamberliğinden evvel karanlık alemde, karanlık hukuklarda nurlu parmağıyla halezonlar çizip hakikat adına tablolar gösteren garip bir insan vardı, buna Zeid diyoruz. Bu hanif müslimdi, peygamber görmemişti ama fakat şanağında peygambere ayır çorba vardı. Evinin içinde Hz. Muhammed kokusu vardı. Burcu burcu macasından mütemadiyen lahuti bir koku çıkıyordu.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 Onun içindir ki ilk Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin la ilahe illallah sesini işittiği zaman koşa koşa gitmiş, lebeyk ya Resulallah demiş, bize gelmiş. İşte bu Ömer'i hep ağlatıyorduk. Neydi bu Zeyd ve ne yapmıştı? Zeyd sessiz yaşamıştı, meçhur bir insandı. Adına dikilmiş büyük bir mezarı yoktur. Hayatında da yaptığı işlerle kendisini gösterecek, habideleşmiş işleri de yok gibidir.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 sadece malum olan odur, onun dışında bütün mağruflar, bütün büyükler hepsi mezar taşı olmadan başlarında meçhur yatmaktadırlar. Zeyd de o meçhur imamlardan bir tanesidir. İmam Ede ölüm kalın birbirini takip ettiği, ölümün cennet gibi ortalığı katıp kavurduğu insanları biçip hak ile yeksan ettiği hengamda kulağı kesiliyor, kolu kopuyor, Bacağı yerinden kopuyor, Zeyd sağa sola sesleniyordu. Resulullah aşkına şu yalancı peygamber önünde kaçmayın diyordu. Etrafına toplanan kimselerle düşmanı ve düşmanı püskürtiyordu. Ve Ömer'e Ömer, e, Ömer ağlatacak bir haber geliyordu. Zeyd senden evvel Allah'a göç etti. Senden evvel nasıl Resulullah'a hicret etti? Senden evvel nasıl dünya ve mafiayı terk etti? Öyle de senden evvel Resulullah'a gidi verdi dediler. Ömer hep ağlıyordu. Ömer'e ağlatan şey başkaydı inbere çıkıyor, ağlıyordu, iniyor, ağlıyordu, günlerce ağzına bir şey koymadan, durmadan ağlıyordu. Ömer'in ağladığı şey çok derindi. Mütemmim İbn-i yanına tokuldu, o da ağlıyordu, durmadan ağlayanlardan birisiydi, oydu. İkisi de kardeşine ağlıyordu ama fakat ağlama hedefi tamamen başkaydı. Niye ağlıyorsun? Ey Allah'ın Peygamberinin halifesi! Zeyd'e ağlıyorum. Zeyd benden evvel Resulullah'ı tanıdı, benden evvel İslam'ı tanıdı,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 Allah'ım Kur'an-ı Mucizbeyan'ın en varını en yakın zamanda neşreyle canı dudağına gelmişlerin imdadına sen gel Habib-i edibini gönder, ruhaniyeti altında ta yaban olalım, mev'ud ve mukadder olan akıbetimize yükselelim, imanın ve Kur'an'ın semalarına çıkalım, bizi aziz eyle, bizi bahtiyar eyle. Evet, Mütemmîm İbn-i kendi kardeşinin orada dalalet ve küfür içinde ölmesine ağlıyordu.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 bu huzuruna alsın, iki cihanda bizleri aziz eylesin, Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz böylesine küfür ve dalaletten korkarak Allah'ın huzuruna geldik. Cenab-ı Hakk'ın keremini, rahmetini umarak, reca ederek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelir. Ne kadar isyant etsek, ne kadar masiyetlere dalsak dahi, ondan başka dayanacak, sığınacak yerimiz, kapımız bulunmadığından ötürü onu bilerek yine huzuruna geldik. Hazreti İsa Allah'ın salat ve selamının efendisi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamın ve sair, şanı çok yüceebilerin hepsinin üzerine ot. Cemaatin dalalet ve toyamı karşısında batıl yola sapması karşısında mahkemeyi kübra'da sıraya çekilecek. Sen mi beni mabut edinin diye ümmetine tevkin ettin? O ne dedimse bunu sen biliyorsun. Ama Cenab-ı Hak bunları azap edecek.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 Eğer azap edersen onlar senin kulların, benim bir şeyim değil. Ve in tatirlehum teynne kantel azizur <gülüyor> hakim. Şayet onları mahkum edersen sen aziz reyikanah hakim sensin. Her şeyi hikmetle yapan sensin. Allah Resulü aleyhi Ali Vessellem Cenab-ı Hak başka türlü diyordu. Hazreti ise ümmesinin seadeti selameti için yalvarıp yakarıyor, bilgir oluyordu. Allah resuluna ise Cenab-ı Hak öyle diyordu. Vema kanallahu diyu adi behumu antebiim. Vema kanallahu majib behumuhum yasalfiru. Habibim sen onların içindeyken ben onları azab etmem. Sen onların içindeyken ben onları kahretmem. İnşallah gönlümüzde olduğu izbette de bizi kahretmez. Ve bir de onlar istiğfar ettiklerinin izbette yine onları azab etmem sen işlerinde bulunmasam bile, ben hayatı olmasan bile onlar bana teveffü edip, günahlarının ezikliği, kalplerinde mahiyetin hazil ettiği burkuntularla benim kapıma gelirlerse ben yine onları azap etmem diyordu. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fersah, fersah ileriye gidiyordu. Onun ümmeti içinde bulunması, sadece ümmeti içinde bulunması, ümmetin aklına Kur'an diliyle vesile sayılıyordu. Halbuki bu şeref ve payeyi elde etmek için Hz. İsa,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 Bir iki cümleyle ile edeceğim mevzuyu fülas ettikten sonra öteden beri belki kıymeti olmayan bir adet haline getirip Mevla-i dua şeklinde değil de bir keyfiyet bir bir haliyle münacata benzeyen bir teveccühümüz var. Daha benim için siz ona dua demeyin, hatta münacat da demeyin, derdimizi huzurunda dökmekte büyük fayda mülâz ettiğimiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dertlerimizi dökme, şerh etme ve dertleşmeden ibarettir. Allah Teala ve Edes iyi şeyleri yapmaya muvaffak kılsın, iyi şeylere iyilik katan ihlas içinde iyi şeyler yapmaya muvaffak kılsın inşaAllah-u Bize iki kanat olabilecek iki hususu arz ettim. Kanat olup da bizi Evci Kemal'a e çıkaracak iki hususu arz etmeye çalıştım. Belki hissin verdiği bulantıyla mesele bütün vüzuhuyla ortaya çıkıp ve vüzuhuyla kalplerde ve kafalarda yerini bulamadı. Bunlardan bir tanesi kendisine karşı çok saygı duyulması gereken, mabudu mutlaka karşı saygılı olma, mabudu mutlaktan mutlattan çok korkma, onun azabından çok korkma, bu imanın derecesine göre olur dedim. İmanı derecede hak safhaya geldiği zaman üzerine yüklenen mesuliyetten ötürü,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 Allah'ın mehabeti ve mefafeti altında tir tir titremenin ifadesidir. Ve bunlar serâf-ı hikmettir. Resûl-hikmet-i hem de hikmetin başıdır bunlar. Eğer hakiki varlığınızın manasını anlamak istiyorsanız, kainatın varlığının manasını anlamış görünüyorsanız, Allah'ın azametini idrak etmiş iddiasındaysanız, Allah'a karşı tayibiniz ve Allah'tan çok korkunuz olacak. Siz o zaman ehli hikmetsiniz. Siz o zaman eshabı hiçmezsiniz. Siz o zaman geliş hikmetinizi anlamışsınız. Siz Allah'ın sizi yaratış hikmetini anlamışsınız. Siz Allah'ı idrak etmişsiniz. İtraki etmeme iyi itiraf etmekle idrak etmişsiniz. Siz Resul-i Ekrem Vesselam'ı idrak etmişsiniz demektir. Bir taraftan bu bizi alabildiğine ümitsizliğe iterken, battım, yıkıldım, tükendim dedirtirken bundan sonra benim için melce ve mence yoktur, dayanak yoktur dedirtirken, veri tarafta hemen Cenab-ı Hakk'ın inne rahmetî sebefet alâ Rahmetim gazabım üzerine galiptir, gazabımı geçmiştir. inne rahmetî vesî'at külleşey, ferman-ı sübharisini duyuyoruz. Rahmetim her şeye vasidir.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 Ama Allah hakkında zannını sağlam yapar, Allah'a bir hakkını eder, kuvvetli bir recail Allah'a teveccüh ederse, rahmeti sonsuz olan Allah'ın rahmetinden şeytanın da ümit var olduğu o günde, onun rahmetinden ümit ediyoruz ki bizleri de öyle yapsayın. Siz kendinizi öyle düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Ama bu hadis her okuduğum zaman acaba ben o muyum derim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 Hesabın ne olduğunu, kitabın ne olduğunu bilemiyoruz. Amel ve amelin muacenesinin ne olduğunu bilemiyoruz. Azametiyle Allah'ı da bilemiyoruz. Rasûl-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı da takdir edemiyoruz. Başlarımızı bilemediğimiz bir tarafa çeviriyoruz. Kıbleye doğru çeviriyoruz, batanda yukarıya doğru kaldırıyoruz. Mekandan münezzeh olan Allah, mekandan münezzehtir. Ne sağdadır, ne soldadır, ne öndedir, ne arkadadır. Cihetlerden münezzehtir Allah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 Halimizi Allah'a şikayet edelim, O'na şikayet edelim, nereye şikayet edeceğiz? Ona, isteklerimizi, dileklerimizi O'na arz edelim, vasfasız arz edelim. Araya şunu bunu koyarak değil, mübarek bir bayramda, bütün dünyada olmasa bile şu anda, bütün Türkiye'de toprağı şehit kanlarıyla yoğrulmuş, mescitlerinin duvarlarında harc olarak kullanan belki toprakta dahi, belki çimento'da dahi şehit kanı bulunan bu vatanda şehitlerin ruhlarının huzuruyla dahi dileriz Allah'tan Resulullah'ın ruhu da hazır olsun inşallah. Ve bize bu vadide yol gösteren rüshitleri, rüsatları, ruhları da hazır olsun inşallah. Elimizden tutsunlar ve biz içinde bulunduğumuz girdaptan çıkasın. Subhan rabbina rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel muminin ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Auzu billahi mineşşeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له يوجأ قيما لينذر بأسا شديدا من هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا الأولي أجنحة متنا وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سبحانك لا أحس سنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك الزجارك وجل سناك ولا يحتم جندك ولا يخلف وادك ولا إلى غيرك والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآل به وصحب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أول دعائنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في وسط دعائنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في آخر دعائنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأممي وأزواجه المهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إن أسألك بأن أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أنحد اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان Bediye السماوات ve ardı Dülcelali ve l-ikram Ya Hannan ya Mennan ya Bediye السماوات ve ardı Ya Dülcelali ve l-ikram Ya Hayyu ya Kayyum Fardun Hayyun Kayyumun Hakemun Ardun Kuddus As'aluke ya Allah Ya Huu ya Rahman ya Rahim Ya Hayyu ya Kayyum ya ve l-ikram Ve İlahukum ilahum rahid La İlahe İlahi İlahi rahman Ar-Rahim Allahü La İlahi İlahi İlahi Hüval Hayyu al mulk وتنزع الملك ممن تشاء وتعيز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الأعظيم الجبار المتكب الخالق البار المصابر له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا إله الآلمين ويا إكلم seni senin Kur'an'ındaki senalarla sena etmeye çalıştık. Zira seni sen ancak sena edebilirsin. Yine habib Edib'in dilinde kendisine salat selamı onun söylediği sözlerle arz ettik, dergâhinez ve hadiyetinde kabul eyle. Ya Rabbi Habib-i Edib'im bize şunu haber verdi, senin mübarek isimlerin arasında ismi azamın vardır. İsmi azamla kim dua ederse onu kabul ederim, ferman ediyor i̇zm olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayet ettiği şeyleri toplu olarak dergâh-ı nezda okuyarak dualarımızın kabulununa bağlıyoruz, dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Ekrem ve bir sene işlediğimiz masiyet, irtikâb ettiğimiz hatalardan bıkarak, usanarak, bayramdan bayrama dergâh-ı nezda gelerek burada dertleşiyoruz. Senden başka dertlerimize derman olacak bulunmadığı için senin huzuruna geliyoruz. Dertlerimizi senin huzurunda döküyoruz. Bunları yaparken yine senin ifadenle, senin Kur'an'ın ifadesiyle Peygamberlerin dilinden öğrendiğimiz şeylere dayanıyoruz. اِنَّمَا اَشْكُوبَتْ ve وَحُزْلِ Allah diyorlar. Kalbimiz kırık ise, masiyet için değilsek, hissiyatımız sönmüş ise, kafamız başka tarafta kullanı kullana işe yaramak hale gelmiş ise, bu halimizi sana şikayet ediyoruz Allah'ım. Nefsimizi sana şikayet ediyoruz Allah'ım. Ben nefsi emmanimi sana şikayet ediyorum senin ihsan ettiği lütuflarla mağrurlanan nefsi emmaremi, masiyete ihmak eden nefsi emmaremi, günahlardan bıkıp usanma bilmeyen nefsi emmaremi, Kur'an'ı anlamayan nefsi emmaremi, şeytana karin olan nefsi emmaremi, hakikati Ahmeti müdrik olmayan nefsi emmaremi, devamlı olan rübubiyetine ve ezeli olan üluhiyetine karşı muvakkaten sana kulluk yapan nefsi emmaremi, ebedi kulluğunu idrak edemeyen nefs emmaremi, dünyanın zevk ve sefatına dalan ahireti unutan nefs-i emmaremi, cennetin nimetlerine karşı gözü kapalı nefs emmaremi ve bütün şeytanları, onların şer ve şelalelerinden ötürü nefsimi sana şikayet ediyorum ya Rabbi. Bütün müminlerin dertlerine devalar ihsan eyle ya Rabbi. Derdimle beraber dertlerine devalar ihsan eyle ya Rabbi. Hakiki iman ve hakiki salahı ihsan etmek suretiyle, aziz ve bahtiyar eyle ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin! Sen esbab tahtinde işlerini icra ediyorsun, Rububiyet ve icraatına esbabı perde yapmışın. Biz o esbaba tevessül etmeden, senin İslamiyet'i gönlümüzde ihya etmenle bizi güldürmene artı ediyoruz. Halbuki sen bunları esbabla yapıyorsun. O esbaba tevessül ve mübaşerete bizleri muvaffak eyle ya Rabbi! Ya İlahel Alemin bütün felaket,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 Sen onları değerlendirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Eklemin! El açıp da senin huzuruna gelecek halimiz yoktur. Gönül açıp da halimizi sana arz edecek halimiz yoktur. Bütün senenin bütün eyyamı mahiyet içinde geçmektedir. İbadeti i taatımız yoktur, olanlar riya içindedir. Gösteriş içindedir, âlayış içindedir. Hepsi böyle olmasa bile çoğu böyledir Allah'ım. Binaenaleyh bu vaziyette senin huzurunda ellerimizi kaldırırken utanıyor ve hicap ediyoruz. Ama ellerimizi başka tarafa çevirecek bir bulunmadığından ötürü yine sana ellerimizi kaldırıyoruz. Sana kalkan ellerimizi boş mi Allah'ım. Bu milletin ellerini geriye boş mi Allah'ım. Bizi affetmekle bayramı bayram eyle Allah'ım. Kerem'i lütbunu yâretmekle bayramı bayram Allah'ım. Kalplerimizi sana sevece etmekle bayramı bayram eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, bizim saadet ve selametimiz için sen ayetü beyinatınla bizleri tellir ve irşar ettin. Peygamberin burada katlanmadı, katlanmadığı ıstırap kalmadı, hayatı bizim için ıstıraplarla geçti, şu anda da ümmetin dertleriyle dilgir kabrinde yatmaktadır. Huzuruna gittiğimiz zaman, huzurundan uzak kaldığımız zaman her halükarda o nebi Ümmi, o çok yüce, Şerefli peygamber aleyhissalatu karşı hayatımızın her anı, her dakikası, her saniyesi hata, isyan ve suy edeplerle doludur. Sen o peygamber aleyhissalatu vesselama liyakatli ümmet olmaya da bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Kur'an'ı müsül beyana halis cemaat olmaya muvaffak eyle bizleri ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı aldatma ya Rabbi. Onu dilgiretme ya Rabbi. O maksum devretini hayatta iken yaşamıştır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 büyük iddialar arkasında olmadan biz seni masum ve eyle Allah'ım. Bu işin mahpusu olan en cemter muhafızlarından eyle Allah'ım. Ya Etkemel Ekrem ve ya Erhamer Rahimin ve ya del ve ikram. Bu tabirle seni anan Habib-i Edibin Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam İşte bunlar duaların ortasında akırında söylenirse sen bu duayı makbul edersin diyorsun. Habib-i Edibin bize bunu talim ediyor.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 İşte o mübarek iki isme bizleri bağışla bize mehamet Allah'ım. Bizim günahlarımız cihetiyle değil Allah'ım. Bizim mükellefiyetlerimiz cihetiyle değil Allah'ım. Senin bize olan muhabbetin cihetiyle bize affeyle Allah'ım. Senin bize lütfun olması cihetiyle bize affeyle Allah'ım. Adaletinle muamele yapma Allah'ım. Eğer öyle muamele yaparsan hepimiz katıya'ya gittik demektir Allah'ım, hepimiz battık demektir Allah'ım. Büsvah etme maaşı ve şubradı Allah'ım. Allah'ım sana malumu ilham olur. Senin huzurundaki sözleri söylemek terbiyesizlik olur, küsratlık olur. Ama Habib-i Edib'in dua ettiği için büsvah ediyorum. O sana halin arz ettiği için arz ediyorum ya Rabbi. O dertlerini şerh için şerh ediyorum ya Rabbi. O binbir isminle sana yalvardığı için yalvarıyorsun ya Rabbi. Yoksa sen içimizi dışımızdan, dışımızı içimizden neyi biliyorsun? Halimize bak ya Rabbi, feyşaniyetimizi görüyorsun ya Rabbi. Sana malum ilan, dahil olan ishar manası yoktur. Bize merhamet fiyli Allah'ım, bitmiş şu cemaate merhamet fiyli Allah'ım. Senin rahmetinden mahrum kaldıklarından ötürü,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 dilenmelerini senin kapında yapmaya, sana dehalet etmeye muvaffak eyle Allah'ım. Ya Ekremel Ekremim ve Ya Erhamel Rahimim sen kısa sözlerle de yapacağını yaparsın ama senin huzuruna safi gönüllerine gelmiş olanlar olur. Onlar ellerini kaldırırken ganimet fırsattır diye ben ellerimi kaldırıyorum. Onlara ataya yusufaniyeden bir şeyler verirken belki bana da merhamet edersin diye kaldırıyorum. Ve huzurunda sözü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 velilerin yoluna, şehitlerin yoluna, bütün liyakatsızlığımıza rağmen, başını emr i mâd Çerib'in ayaklarına koyan büyük velinin dediği gibi, sadece onların arkasında işte öyle olacağız. Ve kalbuhum bahsidun zira'a gibi bir vasit diyordu. Tahadinin arkasında hav hav diyerek koşmak üzere bizi hidayet eyle Allah'ım Kur'an adına ilk sözü, en tonlu sözü, en can alıcı sözü, en hayat vahşi olan Resul-i Ekrem devrinde sallallahu aleyhi ve sellem, önce o o dediğimiz zaman senin tarafından da ve tarafından da anlaşılan, ifadesine ve kendisini idraca müktadir olamadığımız, o senin nurundan yarattığın Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam, o kendi nuruyla ve nuruna tam maçet olan, kalplerinde maçet bulunan Ashab-ı Kiram sayesinde sen Kur'an'ı neşrettin, sen Kur'an aleme kabul ettirdin, sen Kur'an hükümranlığı kurdun, sen Kur'an karşısında alemi bize getirdin, sen Kur'an sayesinde umranlar kurdurdun, şimdi her şey yıkıldı, her şey kalabaya döndü, her şey bitti, bütün mumlar yandı, tahtaya da yandı, bizim de canlarımız ıskığa geldi, bitmek üzere ismi ya Rabbi, Habibi Edim'in Arap Yarımadası'nda kalktığı yeter, atını biraz da bu tarafa doğru sürtün. Dokuz asrından beri tevhide hizmet etmiş bu cemaati de güldürdün. Arkasından yeniden şahlanalım. Bura benim şüreselim derken adını her tarafa götürelim. Adına kurban olayım Allah'ım. <gülüyor> Bitirirsen böyle bitir ama başka türlü bitirmezler. Küstahlığımızı <gülüyor> <gülüyor> da affet Şu terbiyesizliğimizden ötürü mahvedetme Allah'ım. Biliyorum sen bana ve cemaate şah daha yakındı. <gülüyor> Kalbi atışlarımızı biliyorsun. Şu temiz hissiyatın bu şuburcu yukarıya doğru çıktı. Ve bütün şu mübarek Anadolu'da ellerin sana tattı. Gönüllerin sanam müteveccüh olduğu şu dakikalarda cemaati müsliminin duasını mahbûl eyle ya Rabbi. Bayramı hakkımıza müteyemin ve mübarek eyle ya Rabbi. Bütün ehli dalalet, kâbil-i olanları hidayet eyle ya Rabbi. Bütün ehli küfre, iman ve Kur'an'ı göstermeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâm'ı tanımaya muvaffak eyle ya Rabbi. Acdımıza göre değil ya Rabbi, kudretine göre muamele yap ya Rabbi fakrımıza göre değil günahına göre muamele yapıyor ya Rabbi. İçtiğimize göre değil her şey olmana göre muamele yapıyor ya Rabbi. Zerreyi fakat ummanlar senin nezdi rühyetinde çağırmakta. Elimizde bir kaşık sermaye ya var ya yok ama bunu senin ummanlarına atıp ürfa yapmaktayız. Bizi ummanların içine katarak karıştırarak kendi varlığın senin rızan içinde bizleri şeyle ya Rabbi. Kendi şahsi isteklerimizi söndür ya Rabbi. Beşeri kaprislerimizi öldür ya Rabbi. Nefsani isteklerimizi söndür ya Rabbi. İzzatın da ile ya Rabbi. Kur'an da ile ya Rabbi. Habib-i Habibin da faniyle ya Rabbi. Silinsin bütün arzular. Her şeyde sen görün Allah'ım ya Rabbi. Her şeyde Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam görünsün Allah'ım. Her şeyde Kur'an-ı Müciz beyan görünsün Allah'ım bizi isyan ve günahlarımızdan ötürü Kur'an'a perdeyleme ya Rabbi. Bütün insanlık alemi Kur'an'ın uğruna muhtaçtır Allah'ım. Bunu sen biliyorsun sana ilan terbiyesizliktir Allah'ım. Bütün insanlık müritler beklemekte Allah'ım.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 Bizi dalalet ve nefsin sahrasında başıboş avare sergardan bırakma Allah'ım! kurbü huzuruna al Allah'ım! himayele al Allah'ım! Bizi himaye eyle Allah'ım! Masum ve mahkûz eyle Allah'ım! Aziz eyle Allah'ım! Şerîf eyle Allah'ım! Kerîm eyle Allah'ım! Latîf eyle Allah'ım! Yine senin ismi azamını okuyarak duamızı bitirmek, münaciatımızı bitirmek, dert bitirmekle bizler o yaşap diyen Habibah bin sallallahu aleyhi ve sellem'e iktida etmiş oluyoruz. Ferdun hayyun kayyumun hakamun adlun kuddus. Es'eluke ya Allah ya huve ya Rahman ya Rahim la hayyun kayyum ya, Hay, ya, ya zel celali ve'l ikram ve ilahu kum ilahu wahid la ilaha illahu Rahman Rahim. Allahu la illahu el hayyul kayyum اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى طائر اتوان النبيين والمرسلين عدد خلقك وارضا نفتك وسنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والعفاد وتقضيلنا بها جميع الحاجات وتضفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك على الدرجات وتبلونا بها احسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات رحمة يا رحمة الرحمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بنعفية يا صاحب المواهب السنية يا غافر الذنوب والفضية قل على محمد خير الوراثية وأوثر لنا ذنوبنا في هذه الوضية وأوثر لنا ذنوبنا في هذه العتية وأوثر لنا ذنوبنا بحرمة القرآن وأوثر لنا ذنوبنا بحرمة حبيبك رحمة للآلمين يا من إذا دع أجاب يا تري الحساب يا غفور يا تواب ضف ذنوبنا أتينا في زمرة الصالحين إرحم من عظم مرضه وأعز شفاؤه وقفي بلاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه وكثر داؤه وأنت ملجأه ورجاؤه إرحم من ضاقت عليه الأسباب وغلقتنه الأبواب وتعسر عليه سلوك طريق أهل السواب يا أرحم الراحمين ya celal ve ikram, ya vel kapr ve imtinan, ya del menn ve ihsan. Ya ilah el alemin, bütün eyyamımızı inşallahutaala bugün gibi eyle ya Rabbi. Hayatın her dakikasında, her laftasında, her, her anında azamet ve ulûhiyetini idraka bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Daima bütün niyazımızla dergahınızda hadiyetenize bizleri mütevacih eyle ya Rabbi. Rabbena atina fi dunya haseneten وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدنا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا غلنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لما كوننا من القاسرين مغفر ذنوبنا وارحمنا في زمث الصالحين ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن كان تلوحاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى ثقتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى ثقتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى ثقتك يا صارم الرحيم الله تعالى الفاتح الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا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 عز جاره وجل ثناؤه ولا يقسم جنه ولا يقف وعده ولا إلى أبيه وأشهد أن نتيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سابق إلى الأمام نوره ورحمة للعالمين ظهوره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 قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى. إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم الناس.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 onlar kurtuluşa ermiş olacak, saadeti elde etmiş olacaklar. Nefsini temize fakat çıkarma, nefsini kirler içinde görmek, nefsini hatalar içinde görmek, nefsini mal'a e mal kusurlar içinde görmekle olur. Cenab-ı Hak şu mübarek günde nefsimizi mal'a e mal kusurlar içinde görmeye muvaffak kıldı. <gülüyor> bu his ve bu duyuş içimizde gizli bir nedamet hasıl ederse, kurtulmamıza, kurtuluşumuza vesile olur inşâallah Teala Teâlâ. Müslümanlar, bayramı bu istikamette değerlendirelim. Şefik bir gönülle, vakik bir kalp ve hissiyatla insanlar arasında asıl yaratılışımızın, dünyaya gelişimizin hikmesine tam muvaffak olarak melek misalci gezmeye çalışalım yeryüzünde melekleri gıpta ettirecek hüviyet içinde arz endam etmeye çalışalım. Hiç olmazsa şu bayramda, hiç olmazsa melekler, meleği âlâ'nın sakinleri, Cenab-ı Hakk'a istifrar mahiyetinde yeryüzünde fesat çıkaracak, bozgunculuk yapacak dedikleri Beşeri Allah Celle Celaluhu, halife olarak yarattığını, yaratacağını, onlara söylediğini tasdik eder mahiyette bir hakkın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 Bütün mümin kardeşlerimiz de bu gönülden bu kuvveti yaşamak için, onlara karşı arz şefkatte ve arz-ı huvvette bulunma mecburiyetindeyiz. Bunu yapalım, Allah'ın rahmeti cemaatle beraberdir. Ta Allah tam cemaat şeklinde teessüs etmiş, teşekkür etmiş, şahri manevinde teessüs teessüs etmiş cemaata merhamet etmiş. Ya <gülüyor> Allah! Ale cemâat diyen Allah'ın rahmeti, Allah'ın yedi ve inayeti cemaatle beraberdir ferman ediyor. Allah'ın rahmetinin sizinle beraber olmasını arz ediyorsanız rahmetiniz alemle beraber olsun. İrhamû men fil ardı yerhamukum man fis Yerdekilere siz el uzatın, şefkatle bakın, şefkatle kucaklayın ki rahmet de şefkat şefkatinize batsın.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 ''Neden senin bugün şevkin yok?'' buyurdular. Ya Resulallah benim anam ve babam vefat ettiler. Kim bilir Allah Resulünün yolunda hangi muharebede şehit oldular. Kim bilir hangi muharebede şehit oldular ki Allah Resulünün de ondan haber yoktu. Ben sahipsizim Ya Resulallah Arkadaşlarım elbise giydiler bugün, onun için şen ve şakraklar. Haçlıkları var ceplerinde, onun için şen ve şakraklar.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 artık öyle bir neşeyle arkadaşların arasına döndü ki, bunun neşesi, hoplayıp zıplaması onlardan çok fazlaydı. Çocuklar şaştılar hepsi, deminki bedbinliğin, deminki karamsarlığın ve şimdiki şevk-ü cezbe nedir bu? O macerayı anlatınca, vasiyeti anlatınca, hepsi el kaldırıp dilediler. Keşke bizim de anamız babamız ölseydi de Resulullah sizi himayesine alsaydı, umumitsiz de öyle değil. Keşke bizim anamız babamız da de Resulullah bizi Allah Resulü hayatta kaldığı müddetçe ona baktı, onu gördü, bakım, görümün üzerine aldı. Allah Resulü vefat ettiği zaman mahzun çocuk yine bir köşede oturmuş mahzun mahzun ağlıyordu. Taşta toprakla beraber ağlıyordu, dev Ömerlerle beraber, dev Alilerle beraber ağlıyor. Başına saçtığı topraklarla, dudaklarından şunlar dökülüyor. işte ben şimdi yetim kaldım.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 Artık bir sürü sözden sonra burada da bir sürü söz söyleme katıyam biliyorum ki sizi de izah ediyoruz. Hem sizi hem beni yordu. Allah affetsin. Yar ve yardımcımız olsun. Ela inne ahsenel kelami ve abla'nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza qira'l Kur'an festemi'u ansitu turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأتبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنغذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعافلون خدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الموتبر قاضما لنبيه وتكريما لفخر شان الصفيه فقال الله عز وجل من قائد مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صل على إبراهيم وعلى إبراهيم في ربنا إنك حمد المجد. فبارك لا محمد ولا محمد تمباريك تعالى ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وارض اللهم نفسديك ابيكم الفاروق عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم وان سده الباقيه العشره المباشره وان سحابه والطابعين يوم الحش معهم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك